kurşu bu da mengene dağıdır tan yeri atanda vanda bu da nemrut yavrusudur tan yeri atanda nemruda karşı bir yanın çığı tutar kafka sufhudur bir yanın seccade acem mülküdür gibi doruklarda buzulların salkımı Firari güvercinler su başlarında Ve karaca sürüsü keklik takımı Yiğitlik inkar gelinmez teketek tek dövüşte yenilmediler Bin yıllardan bu yan bura uşağı Gel haberi nereden vererek Turna sürüsü değil bu Gökte yıldız burcu değil, 33 kurşunlu yürek, 33 kan pınarı, akmaz göl olmuş bu dağda. Yokuşun dibinden bir tavşan kalktı sırtı ala çakır, karnı süt beyaz, garip iki canlı, bir dağ tavşanı, yüreği ağzında öyle zavallı tövbeye getirir insanı tenhaydı tenhaydı vakitler kusursuz çıralı çıplak bir şafaktı baktı 33'ten biri karnında açlığın ağır boşluğu saç sakal bir karış yakasında bit baktı kolları vurulu cehennem yürekli bir yiğit bir garip tavşana bir gerilere düştü Nazlı filintası aklına yastığı altında küsmüş düştü Harran getirdiği tay perçemi mavi boncuklu alnında akıtma üç topu ak eşkini kovarda Kıvrak doğru seglawi kısları nasıl uçmuşlardı? Kozat önünde. Şimdi böyle çaresiz ve bağlı, böyle arkasında bir soğuknamlu bulunmayaydı. Sığınabilirdi yüceltilere. Bu dağlar kardeş dağlar. Kadrini bilir. Evelallah Allah bu eller utandırmaz adamı. Yanan cigaranın külünü güneşlerde çatal kıvılcımlanın. Engereyin dilini ilk atımda uçuran Usta elleri Bu gözler Bir kere bile faka basmadı Çığ bekleyen Boğazların kıyametini Karlı Yumuşacı hıyanetini Uçurumları Önceden bilen gözleri Çaresiz Vurulacaktı Buyruk kesindi Gayrı gözlerini kör sürüngenler, Yüreğini leş kuşları yesin Vurulmuşum dağların kuytuluk bir boğazında, Vakitlerden bir sabah namazında, Yatarım, kanlı, upuzum. Vurulmuşum, düşüm gecelerden kara, bir hayra yoranım çıkmaz, Canım alırlar ecelsiz, Sığdıramam kitaplara, Şifre buyurmuş bir paşa, Vurulmuşu, Hiç sorgusuz, yargısız, Kirven hallerimi aynı böyle yaz, Rivayet sanılır belki, Gül memeler değil, Domdom kurşunu, karan parça ağzımdaki, Rüm buyruğunu uyguladılar Mavi dağ dumanını Ve uyur uyanık seher yerini Kanlara buladılar Sonra oracıkta küfek çattılar Koynumuzu usul usul yoklayıp Aradılar gidik gidik ettiler Kirman şah dokuması Al kuşağımı tesbihimi tabakamı Alıp gittiler Hepsi de armağandı Acem elinde Kirveyiz Kardeşiz Kanla bağlıyız Karşı yaka köyleri Obalarıyla Kız alıp vermişiz yıllar boyu Komşuyuz, yaka yakaya Birbirine karışır tavuklarımız Bilmezlikten değil Fukaralıktan Pasaporta Isınmamış içimiz, budur katlimize sebep suçumuz, gayrı eşkıyaya çıkaradığımız kaçakçıya, soyguncuya, hayına. Kirvem, hallarımı aynı böyle yaz. Rivayet sanılır belki, gül memeler değil, dom dom kurşunu, param parça Vurun ulan vurun Ben kolay yürmem Ocakta küllenmiş közüm Karnımda sözüm var haldan bilene Babam gözlerini verdi Urfa önünde üç de kardeşini Üç nazlı selvi Ömrüne doymamış Üç dağ parçası uçlardan tepelerden, minarelerden Kirbekiçim dağların çocukları Fransız kuşatmasına karşı koyanda bıyıkları yeni terlemiş daha. Benim küçük dayım nazif yakışıklı hafif iyi suvari burun kardeş demiş namus günüdür ve şaha kaldırmış atını. Kirben hallarını aynı böyle yaz. Rivayet sanılır belki gül nameler değil domdom dom kurşun param parça